Zikriyle Dağları, Taşları Ve Vahşi Hayvanları İstihrak Haline Getiren Hazreti Davut Aleyhisselam Hazreti Davut Aleyhisselam Kudüs'te doğmuş tahminen 100 yaşında vefat etmiştir. Nesebi Yahuda bin Yakut bin İshak bin İbrahim'e dayanır. Kendisine hem peygamberlik hem de hükümdarlık verilmiştir. Tarihçilere göre hükümdarlığı tahminen M.Ö. 1015-975 yılları arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de Davut Aleyhisselam'ın 16 yerde ismi geçer. Ona İbrani lisanıyla Zebur indirilmiştir. Talut, Calut ve Davut. Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen Ben İsrail peygamberleri Tevrat'la amel ediyorlardı. Fakat Yahudiler başlarında peygamber bulunmadığı kısacık bir fırsat yakaladıklarında hemen kitabı tahrif ederek kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlardı. Böylece itikadı ve ahlaki durumları bozuluyor. Yeni bir peygamber gelince düzeliyor fakat sonra tekrar fesada meyil ediyorlardı. O zamanlar Mısır Şam arasında Amerika kavmi vardı. Calut isminde çok güçlü bir reisleri bulunmaktaydı. Allah Celle Celalhu Calut'u İsrail başına musallat etti. Calut İsrail oğullarını mağlup ederek çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. Beni İsrail'de Musa Aleyhisselam zamanından beri muhafaza edilen ve içinde bir kısım mukaddes emanetlerin bulunduğu kıymetli bir sandık vardı. Sandığı ele geçiren Calut, hakaret olsun diye onu pisiye attı. Bu sandığa Kur'an-ı Kerim'de tabut denilmektedir. Ev, mal, mülk ve yurtlarından ayrı düşen İsrailoğulları çok huzursuz oldular. Tabutun ellerinden çıkmasına çok üzüldüler. Artık bütün emel ve gayeleri tabutu tekrar ellerine geçirmek olmuştu. O sırada içlerinde rivayete göre İşmoil isminde bir peygamber vardı. Yahudiler ondan kendilerini kurtaracak bir hükümdar istediler. İşmoyl aleyhisselam da dua ve niyazda bulundu. Hak Teala Talud isminde bir kimsenin melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Fakat bir kısım Yahudiler Talut'u hükümdar yapmak istemeyip bu ilahi emre karşı çıktılar. Talut hükümdar soyundan değildir dediler. Çünkü o zamana kadar İsrailoğullarına gelen peygamberler Lavi bin Yakub'un, Hükümdarlar ise Yahuda bin Yakub'un soyundan gelmekteydi. Talut ise her iki soydan da değildi. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle anlatılır. Musa'dan sonra beni İsrail'den ileri gelen kimseleri görmedin mi? Kendilerine gönderilmiş bir peygambere, bize hükümdar gönder ki onun komandasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber ya size savaş farz kılınır da savaşmazsınız dedi. Onlar da yurtlarımızdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Kendilerine savaş yazılınca da içlerinden pek azı hariç geri dönüp kaçtılar. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. El-Bakara 246 Peygamberleri onlara bilin ki Allah talutu size hükümdar olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde üstelik ona servet ve zenginlik cihetinden geniş imkanlar da verilmemişken bize nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamber Allah sizin üzerinize onu seçti. İlmen ve bedenen ona üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir dedi. El Bakara 247. İsrail oğullarının ileri gelenlerine göre iktidar büyük servet ve sermaye sahiplerinin olmalıydı. Halbuki bu fikir cemiyetin menfaatine ve adalet prensibine aykırıdır. Çünkü iktidara zenginlerin değil ehil olan kimselerin geçmesi gerekir. Bu da kişinin manevi gücü, bilgisi ve tecrübesiyle birlikte kuvvet ve cesaretine bağlıdır. Fahrettin Razi'nin beyanına göre i̇şmül Aleyhisselam Aleyhisselam, İsrailoğullarının teklifini şu dört sebepten dolayı reddetti. 1. talut hükümdar olarak seçen Allah Celle Celaluhudur. 2. Hükümdarlarda iki vasıf aranır. A. Siyaset ilmini idareciliği bilmesi, B. Bedeni ve ruhi bakımdan kuvvetli olması. 3. Mülk Allah'ındır, onu dilediğine verir. 4. Allah ihsanıyla fakiri zengin yapar, saltanata kimin layık olduğunu da hakkıyla bilir. Talut'un hükümdarlığına itiraz eden İsrailoğulları bu seferde, eğer o sahiden hükümdarsa bize bir delil getirsin dediler.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 şüphesiz bunda sizin için gerçekten bir delil vardır. El-Bakara 248 Tabut hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre tabut önce Adem aleyhisselama indi, ondan Şit aleyhisselama geçti, sonra sırasıyla İbrahim, Yakup ve Musa aleyhisselama intikal etti. Musa aleyhisselam, Tevrat levhalarını ve bazı mühim şeyleri tabut denilen bu sandığın içine koydu. Tabutu seferde askerlerin önünde götürlerdi. Böylece askerin morali yükselir, güçleri ve maneviyatı takviye olurdu. Nihayet Allahu Teala tabutu melekler vasıtasıyla Talut'un evinin önüne koydurdu. Buna göre İsrailoğulları Talut'un hükümdarlığını kabul edip sükuna erdiler. Böylece Cenab-ı Hak Talut'un hükümdarlığına dair, İsrail oğlanın istediği alameti lütfetmişti. Ancak Allahu Teala onların da iman seviyelerini ortaya çıkaracak bir imtihan murat eyledi. İmtihan. Talut hükümler olduktan sonra ordusunu düzene koydu ve Kral Calut'un üzerine yırdı. Mevsimin çok sıcak olması sebebiyle askerin suya ihtiyacı da fazlaydı. Fakat İsmail Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak'tan bir talimat geldi. Bu ilahi emri öğrenen Talut, "Allah sizi su ile imtihan edecek. Kim kanıncaya kadar ondan içerse, benim askerim değildir." dedi. Önlerindeki nehrden ancak bir avuç içmeye izin verilmişti. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre bu nehir Şehrah diye isimlendirilen Ürdün nehridir. Talut ve askerleri bahsedilen ırmağın kenarına geldiler. Ordu 80 bin kişiydi. Bunun 76 bin kişisi talimat dışında kana kana su içtiler. Sadece 4 bin kişi emre itaat etti. Daha sonra bunların pek çoğu da firar etti. Geriye sadece 313 kişi kaldı. Bu sayı Bedir Harbi'ne iştirak eden mümin askerlerin sayısıyla aynıdır. Nitekim Berare antan şöyle nakledilmektedir. Biz Hazreti Muhammed'in ashabı olarak şöyle derdik. Bedir'de bulunanların sayısı, Talut'un Filistin nehrini beraber geçtiği mümin askerlerin sayısı olan 313'tir. Nehirden bir avuçtan fazla su içenlerin susuzlukları daha da arttı. Dudakları kurudu ve halsiz kalıp bitap düştüler. Nihayetinde perişan oldular. Emri dinleyenleri ise, Aldıkları bir avu su kafi geldi. Ayrıca imanları kuvvetlenip cesaret ve güçleri ziyadeleşti. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Böylece askerleri askerleriyle Kudüs'ten ayrılınca onlara şöyle dedi. Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecektir. Buna rağmen kim ondan içerse artık benden değildir ile bir avuç içtiği müstesna, kim de ondan izin verilenden fazlasını tatmazsa, işte şüphesiz o bendendir. Fakat içlerinden pek azı müstesna hepsi ırmaktan kana kana içtiler. Talut ve iman edenler beraberce ırmağa geçince, bugün bizim caluta ve askerlerine karşı koyacak hiç gözümüz yoktur dediler. Allah'ın huzuruna varacaklarına inananlarsa, Nice az sayıda bir birlik, Allah'ın izniyle çok sayıdaki birliği yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. El-Bakara 249 Hazreti Davut ve Zafer Talutun ordusunda 18 yaşında bir genç vardı. İsmi Davut idi. Beydavi'ye göre Davut aleyhisselam, Babası ve on üç kardeşiyle beraber Salut'un ordusuna katılmıştı. Davut Aleyhisselam koyun giderdi. Çok cesur olup ayrıca sapanla taş atmadan mahirdi. Bir gün babasına bütün dağlar taşlar benimle tesbih ediyor dedi. Bunun üzerine babası da ey Davut sana müjdeler olsun dedi. Davut Aleyhisselam'ın sesi çok gür ve güzel olduğu için Talut'un huzuruna çıkarıldı Talut da onu kendisine nedim yaptı Davut aleyhisselam bu sırada Talut'un Amerika kavmine karşı hazırladığı orduya katıldı Allah o peygambere İsmail aleyhisselama Calut'u Davut'un öldüreceğini bildirmiş O da Davut'u beraberinde götürmüştü Yolda üç taş dile gelip Davut'a bizi al Calut'u bizimle öldüreceksin demişlerdi. O da onları almış, sonra da bunların hepsi tek bir taş haline gelmişlerdi. Diğer taraftan Talut, kim Calut'u öldürürse ona kızımı vereceğim diye de vaatte bulunmuştu. Nihayet Talut'un 313 kişi kalan imanlı askerleri düşmanla karşı karşıya geldi. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurulur. Talut'un ordusu Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında Ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver ve kafir kavme karşı bize yardım eyle dediler. El-Bakara 250 Bu ayeti kerimede işaret edildiğine göre düşman üzerine giden askerin üç vasfa sahip olması gerekmektedir bir zorluklara sabır 2- cesaret ve Sebat 3 teidi ilahinin yani ilahi yardımın geleceğine inanıp Cenab-ı Hakka Tazarru halinde bulunmak İki ordu karşılaştığında calut kendisiyle mübarezeye çıkacak yani ordusunu temsilen kendisiyle vuruşacak bir erdir. Er Karşısına Davud aleyhisselam çıktı. Herkes şaşırdı. Çünkü Calut iri yüzlü ve çok güçlü biriydi. Nitekim Calut gücüne güvenerek Davud'u küçümseddi. Ey Hakir! Karşıma sen mi geldin? Söyle niçin geldin? diye sordu. Davud seninle cenk etmeye geldim deyince Calut onunla alay etti. Davut Aleyhisselam sapanını çıkardı ve meşhur taşı yerleştirerek Câlût'a fırlattı. Taş Câlût'un tam anlına isabet etti ve Câlût atından düşerek öldü. Kuvvetiyle mağrur, iri yarı bir hükümdar olan Câlût, apaçık görülen zahiri üstünlüğüne rağmen mağlup oldu. Allahu Teala bununla işlerin yalnız zahiri şartlara bağlı olmayıp hakikatte kendi iradesiyle vuku bulduğunu göstermişti. Yine bu hadiseyle insanların nazarında kuvvetli görünenin, hakikatte zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla kuvvetli olabileceğini öğretmişti. Allah'ı inkar eden zalimler ne kadar kuvvetli görünürlerse görünsünler, Allah'ın iradesi tahakkuk edeceği zaman, küçücük bir çocuktan bile daha zayıf bir hale düşerler. Ebrahim misalinde olduğu gibi. Burada allah Teala'nın gerçekleşmesini Murad ettiği başka hikmetler de mevcuttur. hak Teala-ı sonra mülkü yani hükümdarlığı Hazreti Davut'un almasını ve yine de oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı varis kılmasını Murad etmişti. Nitekim Hazreti Davut'un Calut'u öldürmesiyle halkın nazarında da gücü ve cesareti ispatlanmış ve böylece Davut Aleyhisselam hükümdarlığı hazırlanmış oluyordu. Allah-u Teala ayeti kerimede şöyle buyurur. Nihayet Allah'ın izniyle onları hizimete uğrattılar ve Davud, Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def yeryüzü elbette fesada uğrardı. Fakat Allah bütün alemlere karşı lütuf ve kerem sahibidir. El-Bakara 251 İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hakkıyla okuyoruz. Şüphesiz sen Allah tarafından gönderilmiş peygamberlerdensin. El-Bakara 252 Talut zaferden sonra elde ettiği bütün ganimetleri yaktırdı. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın şeriatine göre ganimet malı helal olmadığı için yakılırdı. Talut kudüse döndüğünde İsmail Aleyhisselam ona Cenab-ı Hakk'ın müjdelediği zaferi nasip etti. Haydi, sen de verdiğin sözü yerine getir dedi. Böylece Talut kızını Davut Aleyhisselam'la evlendirdi. Talut'un vefatından sonra Davut Aleyhisselam hükümdar oldu. Bir müddet sonra da kendisine peygamberlik verildi. Böylece Kendisine hem saltanatı hem de nübüvvet bahşedilen ilk peygamber oldu. Ruhî fazilet ve manevi kabiliyet bakımından üstün kılındı. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere ona büyük kitaptan biri olan Zebur indirildi. Rabbin göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdi. El İsra 55 Davut Aleyhisselam hayatı boyunca adaletle hükmetti. Tebdili kıyafet ederek halkın arasına karışır, yaptığı icraatlerden ve gidişatından memnun olup olmadıklarını ve hakkında neler düşündüklerini soruştururdu. İdaresi hakkındaki suallere menfi cevap veren ve şikayetçi olan kimse bulunmazdı. Bütün halk kendisine itaat etmişti. Ayet-i kerimede buyrulur. Resulüm, onların söylemekte olduklarına sabret ve kuvvet sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Doğrusu o daima Allah'a yönelen bir kimseydi. Sad 17 Rivayete göre Davud Aleyhisselam ibadete karşı büyük bir şevk ve tahammül sahibiydi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Daha sonra bu şekilde tutulan oruca salm mı Davut yani Davut orucu denilmiştir. Davud aleyhisselam Allahu Teala'ya ibadet etmek için en faziletli vakitleri araştırırdı. Nitekim bir gün Cebrail aleyhisselama Ey Cebrail hangi vakit eftaldir diye sordu. Cebrail aleyhisselam da Ey Davut seher vaktinde seher vaktinde Arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Cebrail aleyhisselam da Ey Davud seher vaktinde arşın titreyişinden başkasını bilmiyorum diyerek cevap verdi. Davud aleyhisselam da gecenin ancak üçte birinde uyur, Geri kalan saatten hep ibadetle geçirirdin. Allahu Teala ayeti kelimelerde şöyle buyurur. Gerçekten biz dağları ona boyun eğdirdik. Akşam sabah onunla beraber tesbih ederlerdi. Kuşları da toplanmış olarak ona itaat ettirirdik. Hepsi onun zikrine katılmak için dönüp gelirlerdi. Saat 18-19 Kuşları ve tesbih eden dağları dağda boyun eğdirdik. Bunları biz yapmaktayız. Elenbiya 79 Cenab-ı Hak Davud Aleyhisselam'a gür ve güzel bir ses ihsan etmişti. O zeburu okurken bütün vahşi hayvanlar etrafında toplanır ve onu dinlerlerdi. Ayrıca Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a zırh yapma sanatında bildirmiş, bu hususta onu müstesna bir kudretle teciz etmiştir. Ayet-i kerimelerde buyurulur. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşaktık, ona geniş sırlar imal et. Dokumasında da ölçü gözet. Güzel ve yeteri kadar yap ve ehlinle birlikte salih amel işleyin. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla görenim diye vahyet. Sebe 10-11 Ona savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? El-Enbiya 80 Davut Aleyhisselam zırh yaparak hem ordularını düşmanlarından muhafaza etmiş, hem de rızkını elinin emeğiyle kazanmıştır. Mülk ve siyasi otorite sahibi, iktisadi imkanları, bol bir peygamber olmasına rağmen elinin emeğiyle geçinme yolunu tercih etmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davut aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi. Davut aleyhisselam ilahi yardıma nail olmak kendisine birçok muhafız yayılayarak büyük ordulara kumanda etmek ve heybet sahibi olmak gibi yüksek payelerle güçlendirilmişti. Ayrıca peygamberlik, isabetli görüş, kitap, şeriat, ilim, amel, güzel konuşma ve hikmete sahip olmuştu. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiş, ona hikmet ve faslı hitap, hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti vermiştir. Saat 20 Faslı hitap Müfessir-i Süddi'ye göre Hadiseyi tam olarak anlamak ve verdiği hükümde isabet etmektir Mücahit'e göre ise Söz ve hükümde gerçekçi ve iş bitirici olmaktır Cenab-ı Hak Ona şöyle hitap etmiştir Ey Davud Biz seni yer yüzünde halife yaptık O halde insanlar arasında adaletle ve hüküm Heva ve hevese uyma Sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır. Saat 26 Peygamber ve aynı zamanda hükümdar olan Davut Aleyhisselam vaktini dörde ayırırdı. Birinci vakitte ibadetle meşgul olurdu. İkinci vakitte hukuki ihtilafları karara bağlardı. Üçüncü vakitte halka vaaz ve nasihatte bulunurdu. Dördüncü vakitte de şahsi işlerini yapardı. Davut Aleyhisselam'ın imtihan Edilmesi Davut Aleyhisselam bazı imtihanlara maruz kalmış, neticede kendisine beşeri zaafları ve muhtemel hataları bildirilmiştir. O da hemen tevbeye yönelmiş ve böylece Cenab-ı Hak onu bağışlayarak ebediyete uzanan yoldaki tehlikeleri, ona öğretmiştir. Bir gün Davut Aleyhisselam ibadetle meşgul olduğu esnada iki kişi geldi. Halbuki ibadet ve zikir için mabette halvet halindeyken onun yanına hiç kimse girmezdi. Hazreti Davut Aleyhisselam ansızın cerrahen eden bu durum karşısında telaşlandı. Çünkü kapısı kapalı olan mabede hiç kimse bu şekilde giremezdi. Her ne kadar İbadet vakti içinde bulunduğunu söylediyse de onlar dinlemeyerek ibadetin günü olmaz dediler ve arzularını şöyle dile getirdiler. Korkma, biz birbirinin hakkında tecavüz etmiş iki davacıyız. Huzuruna muhakeme olmak için geldik. Aramızda adaletle hükmet. Davut Aleyhisselam o zaman buyurun dedi ki davacıdan biri dedik Kardeşimin 99 koyunu benimse bir koyunum var Buna rağmen o bendeki bu bir tek koyunu da almak istedi ve beni tartışmada yendi Davut Aleyhisselam bunun bir haksızlık olduğunu düşünerek galağına geldi ve diğer tarafa hiçbir şey sormadan söyledi O bir tek koyunu da almak istiyorsa Kardeşin sana zulm ediyor. Allahu Teala'ya imanı olmayan kimseler böyle zulmeder. İyi insanda zaten pek az bulunur dedi. Onlar da güldüler ve gittiler. Davut Aleyhisselam hüküm vermede aceleci davranmış ve karşı tarafı hiç dinlemeden kararını vermişti. Halbuki meselenin bütün meclisi veya bir kısmı karşı taraf dinlendiği takdirde değişebilir. Haklı zannedilen haksız haksız görülen haklı çıkabilirdi. Bunun için Davut Aleyhisselam davacıların ayrılmasının hemen ardından hata yaptığını anladı ve bunun ilahi bir imtihan olduğunu fark ederek derhal secdeye kapandı, tevbe ve istifarda bulundu. Allahu Teala da kendisini affetti. Hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Ey Muhammed!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 Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi. Saat 23. Davut andolsun ki senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip salih ameller işleyen kimselermiş desena. Fakat bunlar ne kadar da az dedi. Davut kendisini denediğimizi anladı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı. Tevbe edip Allah'a yöneldi. Saat 24. Sonra bu tavrından dolayı onu bağışladık. Şüphesiz katımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir akıbet vardır. Saat 25. Davut aleyhisselam kıyamet günü Allah'a yakın bir kul alacaktır. Nitekim bir hadis-i şerifte adaletle hükmedenler kıyamet gününde Rahman'ın sağında nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Bunlar hükümlerinde aileleri ve sorumlu oldukları kimseler hakkında adaletle davranmışlardır buyurur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kıyamet gününde insanların Allahu Teala'ya en sevgili olanı ve ona en yakın yerde bulunanı adaletli idarecidir. Kıyamet gününde insanların Allahu Teala'ya en sevimsiz olanı ve ona en uzak mesafede bulunan da zalim idarecidir buyurmuşlardır. Hz. Davud Aleyhisselam hakkında yukarıda zikredilen ayeti i kerimelerin tamamen ters bir şekilde Muharef Tevrat ve İncil'lerde bir takım hakikat dışı beyanlar ve çirkin iftiralar yer almaktadır. Bu hususta Hz. Ali radıyallahu anh, her kim Davut hadisesini hikayecilerin rivayet ettiği gibi yanlış ve çirkin bir şekilde anlatırsa, ona 160 değnek vururum demişti. Hiç şüphesiz ki Hazreti Davut'a Allah'ın yüce huzurunda güzel bir yakınlık, Varacağı güzel bir merci ve cennette güzel bir makam vardır. Ashab-ı Sebt, Cumartesi Asabı Hadisesi Ashab-ı Sebt, Mısır ile Medine-i Münevveri arasında Kızıldeniz kenarında Medyen şehrinde yaşardı. Sayıları 70 bin kadardı. Bunlar, Cumartesi günleri ibadetten başka bir şey yapmazlardı. Çünkü cumartesi günü ibadetin dışındaki işler haram kılınmıştı. Ayrıca o günde avlanmamak üzere Davud Aleyhisselam'a söz vermişlerdi. Daha sonra şeytan kendilerine vesvese vererek siz avlanmaktan değil yemekten men edildiniz dedi. Hikmeti ilahi olarak cumartesi günleri balıklar çoğalır, diğer günler azalırdı. Bu sebeple şeytanın fısıltısı bazılarına çok cazip geldi. Bu hususta medyen halkı üç kısma ayrıldı. Birinci kısım Allah'ın emrine muhalefet ederek balık tutular, hem yiyip hem de sattılar, bunlar cumartesi günü ağ atarlar, pazar günü de çekerlerdi. İkinci kısım Balık avlama günahına girmediler fakat emri ilahiye uymayanlara da karşı çıkmadılar. Yani ilahi emrin çiğnenmesi karşısında sessiz kalıp herhangi bir ikaz ve nasihatte bulunmadılar. Üçüncü kısım, hem ilahi nehiye riayet ettiler hem de cumartesi günü yasağını çiğneyenlere ikaz ve nasihatte bulundular. Sükût edenlere de susmakla doğru yapmadıklarını söylediler. Emri bil maruf ve nehi anil münker vazifesini yerine getirdiler. Sükût edenler kendilerini ikaz edenlere helak olacak kavmen için vaz edip kendinizi yoruyorsunuz. Emeğinize yazık derlerdi. Emri bil marufta bulunanlar da biz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mesul olmamak, mazur olmak için böyle yapıyoruz diye Cevap verirlerdi. Daha sonra bunlar diğerlerine gelecek olan musibet kendilerine de gelmesin diye onlarla aralarına bir duvar çektiler. Duvarın arkasındaki sesler kesilince bir de baktılar ki bir gecede hepsi birden maymuna dönmüştü. İlahi hükmü dikkate almadıkları için böyle bir cezaya duçar olan bedbahtlar Allah'ın emrine itaat ettikleri için bu azaptan kurtulan akrabalarının yanında bir müddet mahzun mahzun gezdiler. Üç gün sonra da maymun şekline girmiş olan asilerin hepsi öldü. İmam Begavi'nin Mealimü Tenzil adlı eserinde avlanmayan, lakin avlayanlara da herhangi bir ikaz ve nehide bulunmayıp susanlar da onlarla birlikte maymunlar haline geldiler denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şöyle ifade buyrulur. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı? Çünkü cumartesi günü balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk. El-Araf 163 İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahu şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz dedi. Nasihat edenler dediler ki Rabbimize beyan edecek mazeretimiz olsun diye bir de belki sakınırlar ümidiyle nasihatte bulunuyoruz. El Araf 164 Onlar kendilerine yapılan ikazları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerinden dolayı şiddetli bir azab bile yakaladık. Kibirlenip de Kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunları olun dedi. El-Araf 165-166 Cenab-ı Hak daha sonraki nesillere bu hadiseyi hatırlatarak şu şekilde ikaz buyurmaktadır. Ey İsrailoğulları! İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. El-Bakara 65 İşte bu kıssayı o zaman hazır olanlara ve sonradan olan gelenlere ibret verici bir ceza, muttakiler içinde bir nasihat kıldık. El-Bakara 66 Eyle ailesi cumartesi günü Allah'ın emirlerinden çıkıp nefislerine zulmettikleri zaman Davut aleyhisselam onlara lanet etmiş, onlar da maymunlara dönmüşlerdir. Bu hadisenin Davud aleyhisselam zamanında meydana geldiğine şu ayeti kerime de işaret etmektedir. İsrailoğullarından inkar edenler hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. El Maide 78. Müslümanlar bütün peygamberlere inandığı, onların aralarında bir ayrım yapmadığı ve Hz. İsa'yı da peygamber olarak kabul ettiği için Yahudiler, biz sizin dininizden daha kötü bir din bilmiyoruz demişlerdi. Bunun üzerine şu ayeti celle nazil oldu. De ki, Allah katında cezaya çarptırılma bakımından, Bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah kimlere lanet etmiş ve gazabını uğratmışsa kimlerden maymunlar, domuzlar ve tauta tapanlar yapmışsa işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. el atmış. 60. Ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi Allahu Teala Beni İsrail'den kötülükte inatla ısrar eden o bedbahtları önce maymun kılığına sokmuş, sonra da helak etmiştir. Bunun insanların aslının maymun olduğu şeklinde asılsız iddialarla da hiçbir alakası yoktur. Hz. Davut'tan kalan hatıra, Savmi Davud. Bir gün oruç tutup bir gün tutmamak demek olan Savmi Davut Hazreti Davut'tan ümmeti Muhammed'e hatıra kalan bir ibadettir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem en faziletli orucun Savmi Davut olduğunu beyan buyurmuşlardır. Davut Aleyhisselam'ın fazileti. Davut Aleyhisselam bütün işlerinde Allah'a yönelirdi. Allah-u Teala onun için kulumuz Davut buyurdu. Kendisine dört büyük ilahi kitaptan biri olan Zebur indirildi. Dağlar ve kuşlar onunla birlikte zikrederdi. Kuşların dilini bilirdi. Çok güzel bir sadaya sahipti. Zebur okuduğu zaman dağlar ve kuşlar onu dinlerdi. Demiri elinde bal mumu gibi yoğururdu. Böylece kendi el emeğiyle geçinirdi. Nitekim Peygamber Efendimiz de onun bu halini met etmiştir. Davud Aleyhisselam'a faslı hitap, Hakk'a batıldan ayırt etmek kabiliyeti ve hikmet verilmişti. Devleti o zamanın en heybetli ve güçlü devletiydi. Davud Aleyhisselam Rabbine çok şükrederdi. O bir keresinde şöyle demiştir. Ya Rabbi ben sana nasıl şükredeyim. Zira senin şükrüne ancak senin nimetinle erişebiliyorum. Ona şöyle vahyedil. Sana olan nimetlerimin hepsinin benden olduğunu biliyor musun? Hz. Davud evet dedi. Bunun üzerine Allahu Teala bu şekilde düşünmen benim senden razı olmama kafidir dedi. Hasılı Davud Aleyhisselam üstün kılınmış bir peygamberdi. Ayet-i Kerime'de buyurulur. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Sebe 10 Davut Aleyhisselam'ın Vefatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davut Aleyhisselam gayreti diniyesi pek şiddetli ve namusuna çok düşkün biriydi. Evden çıktığı zaman kapıyı iyice kapatır, dönünceye kadar kimse oraya girmezdi. Bir gün yine evden çıktı kapıyı kapattı. Davud Aleyhisselam geri döndüğünde evin ortasında duran bir adam gördü. Ona sen kimsin diye sordu. O da ben o kimseyim ki krallardan korkmam. Ve perdeler, engender bana mani olamaz dedi. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam vallahi o zaman sen ölüm meleğisin. Allah'ın emriyle hoş geldin. Bir müddet sonra da ruhu kabzulundu. Hz. Davud'un 40 sene devam eden idaresi İsrail oğullarının en parlak dönemidir. Davud Aleyhisselam Kudüs'ü fethederek devletine başkent yapmıştı. O hem hükümdar hem de bir peygamberdi. Bu iki özellik hak tarafından ona lütfedilmişti. Kendisinden sonra yerine oğlu Hz. Süleyman geçti ve ona da peygamberlik verirdi. Zebur ve Muhtevas Kur'an-ı Kerim'de zebur kelimesiyle birlikte onun çoğulu olan zübur kelimesi de geçmektedir. Zebur, kitap, zübur ise kitaplar manasına gelmektedir. Zebur kelimesi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçer ve bunların hepsi de Hazreti Davut ile alakalıdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Davut'a da zebur verdik. En-Nisa 163 Zübur kelimesi ise sırf Hazreti Davut'la alakalı değil, umumen bütün peygamberlere verilen kitaplarla ilgili olarak geçmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Ülpelsiz o evvelkilerin eskilerin kitaplarındadır. Eşvara 196 Bu ayeti kerime aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha önceki ilahi kitaplarda da müjdelendiğine işaret etmektedir. Hazreti Davud'a verilen Zebur hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir malumat vardır. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne salih kulların varis olacaktır diye yazmıştır. ELMBA 105. Kur'an-ı Kerim'de Zebur ile alakalı olarak daha fazla bir bilgi bulunmamaktadır. İslami kaynaklar Hz. Davud'a Zebur'un verilmesini, onun üstün hususiyetlerinden biri olarak nakletmektedirler. İslam alimleri, Zebur'da ahkamla ilgili meselelerin olmadığını, onun sadece Cenab-ı Hakk'a yönelik iltica ve münacatlardan ibaret olduğunu ifade ederler. Hz. Musa aleyhisselamdan sonra gelmiş olan Hz. Davud aleyhisselam, ahkam Mususunda Tevrat ile amel etmekteydi. Zebur ise insanlarda Allah aşkını ve muhabbetini Cenab-ı Hakk'a tazarru ve ilticayı daha kamil bir surette gerçekleştirmeyi hedefleyen ilahilerin mecmuuydu. Zebur tamamen manzum bir kitaptır. Nitekim Kitab-ı Mukaddes'te Mezmurlar ismiyle bir bölüm bulmaktadır ki bu musiki eşliğinde söylenen mazlum parçalar manasındadır. Sayıları 150 adettir. Bunların 70 kadarı Hz. Davut'a nispet edilmekte, diğerlerinin ise başkalarına ait olduğu ifade edilmektedir. Dolayısıyla bugünkü zebur, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Davut'a verildiği belirlen zebur değil. Zira Kitab-ı Mukaddes bütün bölümleriyle ilk geldiği şekilde muhafaza edilip kaydedilememiş, günümüze kadar pek çok beşeri müdahalelere uğramıştır. Bu tarihi hakikat, Zebur'un da aslı ve orijinal şekliyle mevcut olabileceği ihtimalini oltudan kaldırmaktadır. Nitekim bugünkü Zebur, Hz. Davut'un vefatından 500 yıl sonra yazılmaya başlanmıştır. Ayrıca Zebur'a Davut Aleyhisselam'ın hayatı ve tebligatına ilaveten Kaynağı bilinmeyen yaklaşık 100 meşhur şairin şiirleninde ilave edildiği rivayet olunmaktadır. Günümüzdeki Zebur'un tam olarak kimin tarafından kaleme alındığı ve vahiy ile mi yoksa ilham yoluyla mı yazıldığı bugüne kadar tespit edilememiştir. Müsteşrik Horn, Zebur'un Davut Peygamber tarafından yazıldığını ileri sürenler, aslı olmayan, çok zayıf bir kanaattedirler. Bu düşüncenin yanlışlığı açıktır da. Zebur'daki tanrı telakkisi de Tevrat'taki gibi antropomorfik yani Cenab-ı Hakk'a suret izafe edici şekildedir. Kitab-ı Mukaddes'in diğer bölümlerinde olduğu gibi Allah'a oğul isnat etmek suretiyle tevhide aykırı bir mahiyet arz eder. Bugünkü Zebur'da Davut Aleyhisselam'ın bir münacatında şöyle dediği rivayet edilir. Rabb bana dedi, sen benim oğlumsun, ben seni bugün çocuk edindim. Mezmurlar iki yedi. Netice olarak bugünkü zebur sadece bir şiir kitabıdır. İçinde Davut Aleyhisselam'a ve başkalarına atfedilen bir takım münacatlardan başka bir şey bulunmamaktadır. Ne kadarının hakiki zebura ait olduğu da Meçhulun.